şehir İstanbul 2010 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Özel Programı Sevgili dinleyiciler, hoş geldiniz. Ben önce kendimi tanıtayım. Özgür Uçkan, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesiyim. Bu program İstanbul 2010 Kültür Başkenti kapsamında üretilen bir proje adına yapılıyor. Bu söyleşi İstanbul 2010 Görsel Sanatlar Yönetmenliği tarafından İstanbul'da yaşamak ve üretmek üzere davet edilen sanatçı Antoni Muntadas'ın çeviri üzerine miktar ve klişeler başlıklı İstanbul projesi kapsamında açık radyo işbirliğiyle gerçekleştirilen bir dizi yuvarlak masa toplantısının bir parçası ve sonuncusu. Bugün gerçekleştireceğimiz söyleşi iletişim endüstrisi üzerine odaklanacak. E, e, söyleşinin kavramı Antony Muntadas tarafından e, kültürün kitlelere dağıtımının filtresi olarak iletişim endüstrisinin siyasi iktisadı, bilginin üretimi, idaresi ve tüketimi sansür ve otosansür olarak konumlanmış durumda. Söyleşimizin konukları, e, Biyanet Bağımsız İletişim Ağı'ndan ve ana akım medya pratikleri konusunda eleştirilerini takip ettiğimiz Erhan Üstündağ ve e, YouTube'un enge e, erişime engellenmesiyle sembolleşen ve bugün 6.000'den fazla sitenin sansürlenmesiyle sonuçlanan internet yasaklarıyla mücadele etmek amacı kurulmuş Dijital Sivil Toplum İnisyatifi Sansüre Sansür'den Deniz Tan ve Fırat Yıldız, her ikisi de aynı zamanda birer iletişim endüstrisi profesyoneli. Başlarken sanatçı Antony Muntadas'ın projesinden de kısaca söz etmekte yarar var. Barcelona sanatçı eserlerinde toplumsal, siyasi ve iletişimsel meselelere, toplumsal çerçevede özel ve kamusal alan arasındaki ilişkiye ve iletişim kanallarıyla bunların merkezi bilgi akışını nasıl sansürlediği ve düşünceleri ne şekilde yaydığı üzerine araştırmalara odaklanıyor. Medyayı bir sosyalleşme ve normalleşme aracı olarak tanımlayan Antony Muntadas, işlerinde yazılı ve görsel basın, mimari ve dil tarafından yansıtılan çelişkili mesajları araştırıyor. Fotoğraf, video, yayın, internet ve mültimedya yerleştirmeleri gibi değişik araçlarla çalışıyor ve televizyondaki siyasi temsillerden sanatın iletişim kurma, üretilme, sunulma ve satılma biçimlerini sınırlandıran yapılara kadar birçok alanda projeler üretiyor. Sanatçının İstanbul hakkındaki projesi ise şehrin imgesini sözlü ve görsel medyada nasıl tasvir edildiği üzerinden araştırmaya odaklanmış. Muntadas'a göre bu tasvirin iki boyutu var, mitler ve klişeler. Mitler o şehrin insanları tarafından sözlü hikayeler yoluyla inşa ediliyor ve kültürel, toplumsal ve siyasi olgulardan besleniyor. Klişeler ise gezginler, yabancı yazarlar, sanatçılar, medya ve nihayet turistler tarafından sürekli yeniden inşa ediliyor. Muntadas, projenin peyzajını açık radyoya yerleştirmeye karar vermiş. Açık radyo projenin hem hedefi yani nesnesi hem de filtresi yani öznesi. Proje sırasında bir yandan açık radyonun işleyişi belgelenirken öte yandan da açık radyoda gerçekleştirilecek bir program dizisiyle bu şehirle ilgili mit ve klişelerin nasıl üretildiği ve tüketildiği ile ilgili olarak İstanbul arasında bir diyalog zemini oluşturmak hedefleniyor. Bizim söyleşimizde bu bağlamda program dizisinin sonucusunu oluşturuyor. E, Muntadas'ın bu kültürün kitlelere dağıtımının filtresi olarak iletişim endüstrisini kavramını açmak ve özellikle de bu coğrafyada konumlamak için bizdeki ana akım medya pratiklerine yakından bakmak gerekiyor. Son zamanlarda bu alanda daha önce karşılaşmadığımız kadar yoğun bir eleştiri ortamının geliştiğini görüyoruz. Medyadaki parçalanma, farklı medya organının ortaya çıkması, açık radyo ve bir yönetinde birer örneği olduğu alternatif yayın ağlarının giderek gelişmesi... İnternetin medya pratiklerini dönüştürmesi, yani bir anlamda demokratikleştirmesi, bu eleştirinin kökleşmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu bakımdan önce Erhan Üssün daha sormak istiyorum. 28 Şubat döneminde olup bitenler, önce kullanışlı gazeteciler andışları, sonra da Dinç Bilgin ve Ergun Babahan gibi isimlerin ile ortaya birer birer dökülmeye başladı. Bu noktadan hareketle medya ve iktidar ilişkisine bir miktar bakabiliriz diye düşünüyorum. Bu ilişki doğal olarak gerek kurumsal sansür gerekse oto sansür mekanizmalarını da içine sokuyor. Sizce bu ilişkide bir kırılma var mı? Bu kırılmanın aşamalı olarak sansür mekanizmalarında geçersizleştirmeye başladığını düşünebilir miyiz? Yoksa bu fazla iyimser bir yorum mu olur? E, doğrusu ben kısmen bir kırılma yaşandığını düşünüyorum. Ama iyimser e, e, olmak e, e, için de elimizde çok fazla sebep yok bana göre. Şüphesiz e, e, iyimserler. 28 Şubat'tan bu yana aradan geçen 12 yılda e, Türkiye'de iktidar değişti ve dönüştü. Bununla ilişkili olarak medyanın e, iktidarla ilişkisinin de değişik dönüştüğünü görüyoruz bugün. Aslında Babahan ve dinç bilginin e, itiraflarını bugün yapabiliyor olmaları... E, Kısmen aslında malumu ilan etmiş oldular. Bunlar bilinmedik şeyler değildi. Belki bir takım detaylara daha yakından vakıf olduk ama... ...o dönemi içeriden yaşayan ve e, o sansür pratiklerini... ...ve onun da ötesine geçen e, pratiği e, içeriden yaşayan... ...ve bunun faili olan insanların konuşuyor olması... ...bize bir şey gösteriyor şüphesiz. E, belki... E, Şunu söyleyebiliriz yani gazetecilik pratiği açısından baktığımızda e, teoride editoryal bağımsızlığın yani gazeteciliğin sadece gazetecilik sahipleriyle yapılabilmesinin e, birkaç ayağı var bunlar siyasi iktidardan bağımsız olmak ve sermaye iktidarından bağımsız olmak belki Türkiye özelinde buna askeri iktidardan bağımsız olmak meselesinde etki eklemek e, gerekir şüphesiz. Ben bu 10-12 yılda özellikle askeri iktidarın bir kırılmaya uğradığını, bunun tabii ki siyasi ve ekonomik bir arka planı da var. Fakat ne olursa olsun bu olumlu bir gelişme. Dolayısıyla bu anlamda eskisine göre gazeteciler ve haberciler çok daha rahat bence bugün. Fakat öte yandan e, siyasi iktidarın e, hegemonyası e, ve medyanın siyasi iktidarla ilişkisi bunun gazetecilik pratiğini belirleme e, pratiğine baktığımızda aynı şeyi çok söylemek mümkün değil. Dolayısıyla e, buradan ne diyelim çok iyimser olup bir demokratikleşme e, çıktığını söylemek bence çok mümkün değil. Bunun için başka bir şey gerekiyor. Bunun için e, siyasi iktidarı kısıtlayacak yurttaşların e, kendi ihtiyaçlarını ve taleplerini e, duyurabilecekleri... A, ...aynı şekilde bilgi edinme hakkını sınırsızca e, kullanabilecekleri bir ortamın doğması gerekiyor. E, maalesef hani, bu, burada çok uzağız çünkü... E, işte, 80'lerden itibaren Türkiye'deki ekonomik değişimin işte 90'lardan itibaren medyaya yansıması e, dolayısıyla e, medyanın e, her zaman öyleydi belki ama ticari yanının ticari bir işletme yanının e, çok daha öne çıkması e, işte biliyorsunuz TÜSİAD üyesi olan gazeteciler e, oldu Türkiye'de vesaire. E, dolayısıyla bu, bu alanda bir e, dönüşümü hala beklemekteyiz. Yani belki aradaki 10-12 senedeki bir, bir diğer e, değişim parametresi de internetin e, yaygınlaşması. E, dolayısıyla onun da bir kırılma yarattığını söylemek lazım ama... Ee, ...kısaca böyle düşünüyorum... bir ...evet tabii... ...yani e, bu konuda haklısınız tabii ki... ...yani e, tamamen bir demokratikleşmeden... ...söz etmek için henüz çok erken... ...fakat bir taraftan da gerçekten... E, ...internetin de bir kırılma yarattığını... ...düşünmek mümkün... E, ...yani sonuçta... ...tüm dünyada internet ana akım medyanın... ...iş pratiklerini, iş modellerini... E, ...kökten bir şekilde dönüştürüyor... ...bunun burada da yaşanması... ...bir ölçüde kaçınılmaz... E, giderek bir gayrimerkezileşme, yatay koordinasyon e, geliyor. Yurttaş gazeteciliği gibi e, deneyimler giderek yaygınlaşıyor. Fakat bu konuda e, ülkemizde henüz yeterli e, ilmenin yakalanmadığını görüyoruz. Bir de üstüne üstlük e, Türkiye e, son e, sınırsız gazeteciler örgütünün raporunda da e, internet düşmanları gözetim listesine alınmış durumda. E, bu da şu anlama geliyor. Yani e, işte Çin, e, İran, Suudi Arabistan gibi ülkelerle çok yakında aynı kategoride olacağız. E, çok ciddi bir şekilde internet sansürü yaşanıyor. E, burada e, Deniz Tan ve Fırat Yıldız karşında oturuyorlar. E, her ikisi de e, Türkiye'nin ilk dijital sivil toplum kuruluşlarından biri olan sansüre sansürün e, kurucuları. Evet. Bu bağlamda onlara sormak istiyorum. Önce e, Deniz'e sormak istiyorum. Yani bu kez bu e, az önce e, Arhan'ın da sözünü ettiği bu e, kırılmanın demokratikleşmeye doğru bir ilme açmasını bu kez bize internet sağlayabilecek mi? Yoksa hükümetler, iktidarlar e, internet sansürlemesi konusunda başarılı olabilecekler mi? Bu konuda iyimser olmak için yeterli nedenimiz var mı? Ne durumdayız? Biraz e, bu konuda e, bize aydınlatır mısın? Teşekkürler. Şimdi internet mutlaka ki bir kırılma yaratıyor. Yani özellikle yurttaş gazeteciliği anlamında çok büyük faydaları var. Ama e, kontrolsüz bir medya olması bence iktidarları biraz e, paniğe sürüklüyor. Ve ben bu sansürlerin hepsinin aslında bunu kontrol altına almak için olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de e, evet iyice yayıldıkça daha çok kişiye ulaşıyor ve sansür ve kontrol de üzerindeki artıyor. Yani şu an yeni geçmesi düşünen bir yasa daha var. Hani o direkt sansür ifade özgürlüğü değil telif haklarıyla ilgili görünüyor. Ama özünde varacağı yer gene belli gibi. Dolayısıyla ben şahsen çok yemser olamıyorum. <gülüyor> ha Ama bu yasaklar artar da belli noktalara geldiğinde daha geniş kitlelerden bir ses çıkar mı? Hani artık yeter noktasına gelinir mi? Onu da bilemiyorum ama internet kullananların... Gücüyle yasa koyanların gücü ve işte lobi yapabilenlerin gücü arasında çok doğru orantı yok gibi görünüyor şu anda. Onun için ben şahsen çok iyimser olamıyorum şu anda bilmiyorum. Fırat sen ne demek istersin? Ben de katılıyorum Deniz'e. Yani iyimserlik aslında şu anda hiç böyle düşünmediğim bir şey çünkü... Şöyle bir durum var. İktidar de değişse bile her zaman sansür olacak. Yani sansürün olmaması için iktidar olmaması gerekiyor. Herhangi bir hükümetin ya da bir şeyin olmaması gerekiyor. Çünkü her iktidar geldiğinde kendi doğrularını bir şekilde öne çıkartmak ister ve bunun aksi yöne davrananlara da her zaman sansür uygular. Bunu her zaman biliyoruz. Yani şimdi olan bir şey değil bu. İnternet olmasından kitapları sansür uygulanır ve hala uygulanıyor sonuçta. Yani sansür asılsından önce aslında internetin Ee, interneti hükümetlerin çok fazla bilmediğini düşünüyorum. Yani internetin ne olduğuna dair herhangi bir şey bilmiyorum. Çünkü e, verilen kararlar aslında bunu gösteriyor. Yani çok komik örnekler falan var şu anda. Bunu burada ama yani siteyi görmeden bile o siteyi sansürleyen bir mekanizmadan bahsediyorum. Yani bu değişir mi? Değişemez mi? Onu pek bilmiyorum ama yani sonuçta bunun değişmesi için herkesin bir şekilde Ya yani klişe olacak ama elle vermesi gerekiyor. Yani bunu sadece internete girenler değil, atıyorum iletişimciler de yapması lazım. Sansürlerin de da bir şekilde buna destek olması gerekiyor. Çünkü ya biz mesela Denizli Sansür Sansürün iletişimini yaparken internet üzerinden ya birçok insana ve bunlar iletişim sektörünün profesyonelleri olan birçok insana işte bize katılın gibi bir mail atmıştık yani sonuçta. Yani bu iletişimden kastetim dijital ajanslarla tutun normal reklam ajansları. Çünkü biz reklamcı sonuçta. Hı hı. Oradan gazeteleri tutun. Herkese bunları mail attık ama bize sadece şu an kadar iki tane ya da üç tane en fazla e, bu tip profesyonel kurumlar destek verdi. Yani onlar bile destek vermiyorsa yani ilimsel olmak gerçekten çok zor bu konuda. Evet e, ama bir taraftan da şunu e, düşünemez miyiz? Yani bu zaten İnternet öyle bir şey ki özellikle bu sosyal ağların e, gelişmesiyle e, kurumlar ötesi bir şey. Yani sonuçta burada e, bireylerin, kullanıcıların destek veriyor olması önemli. Ben bu bağlamda da aslında iyi bir iğme yarattığınızı düşünüyorum sansüre sansür olarak. Yani ciddi bir kullanıcı kitlesi ve ki burada kullanıcı kitlesinin... Kullanım pratiklerinin kalitesi de çok önemli tabii ki. E, oldukça yüksek e, kalitesi, evet. oldukça yüksek bir kullanıcı kitlesi tarafından evet. da de destekleniyorsunuz. E, sonuçta bir de Türkiye'de çok e, olan bir şey vardır. Aman e, el aleme rezil olmayalım mantığı. Tabii. Bu da tabii ki devreye giriyor. <gülüyor> yani son AGİT e, raporu, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın e, Türkiye ile ilgili internet raporu tam bir felaket. Ee, yani orada resmen internet sansürcüsü ülke e, sıfatını yemiş durumdayız. Avrupa Birliği ilerleme raporunu aynı şekilde bu geçmiş durumda ki burada sadece internet sansürlerinden değil genel olarak sansürlerden e, dem vuruluyor zaten işte Wall Street e, Jurnal'de e, New York Times'ta yayınlanan makaleler ki aslında bugün konuştuğumuz Avrupa 2010 Kültür Başkenti mezunu da ilgilendiren bir şey. YouTube kapalı kaldığı sürece e, İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olması e, mevzunun düşürülmesini talep eden e, yazarlar var. E, bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yani internet bize gerçekten ki Biyanet çünkü özellikle internet üzerinden... ...var olan bir ağ... ...ve giderek de yurttaş medyacılığı gibi bir... ...perspektife doğru açılmayı hedefliyor... ...bu konuda bize birkaç şey söyleyebilir misin? Ya benim iyimserliğim... ...internetle ilgili birinci olarak şuradan geliyor... ...yani tamam bu bir teknoloji... ...teknolojiyi nasıl kullanacağınız her şeyi belirliyor... ...fakat... ...ilk defa bence... ...egemen üretim ve dağıtım... ...pratiklerini sarsacak bir teknoloji var... ...elimizde... Dolayısıyla evet sansür var. Türkiye'de iktidar ve hani dünyanın her yerinde farklı düzeylerde de olsa bunu kontrol etmek için çabalıyorlar. Fakat bunun etrafı sansürün etrafından dolaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yani biliyorsunuz başbakan da YouTube'a girdiğini söyledi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Dolayısıyla ben hani... Bütün bunlarla mücadele etmenin bir internet politikası, özgürlükçü bir internet politikası belirlemek için mücadele etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat bu sansür meselesi konusunda çok endişeli değilim. Hani Cezalandırma meselesi benim daha çok canım sıkıyor. Ama bence esas önemli olan belki de şu... ...internete eriş... ...yani internet politikasının... ...özgürlükçü bir biçimde belirlenmemesi... ...internete erişimde yaşanan eşitsizlikler... Ee, ...sonuçta internet teknolojisinin... ...üretimine katılamamak... Ee, ...çünkü orada da... ...başka bir sansür mekanizması... ...çok daha çok gizli yani. bir mekanizma dönüyor... Ee, ...programı kim yazıyorsa... ...o belirliyor bazı şeyleri... Ee, ...mesela bun bunlar... ...bence uzun vadede... ...ne diyelim demokratik bir ortam oluşmasını engelleyecek daha büyük meseleler. Biyanet'ten belki biraz bahsedebilirim. Sonuçta biz gizli bir yayın değiliz ve tabii ki yasalara uyuyoruz. Fakat 10 yıllık Biyanet pratiği bize şunu gösterdi. Burada gidilebilecek çok alan var. Yani Biyanet ilk ortaya çıkmaya başladığında işte 96-97'lerde bir konferans düzenlenmişti yerel medya temsilcileriyle. Orada mesela salonda Türkiye'nin her yerinden gazeteciler vardı. İşte kaçınızın internetle ilişkisi var diye sorulduğunda bir kişi elini kaldırmıştı. Onun da sadece e-mail hesabı vardı. Bugün mesela o zaman Biyanet bir havuz fikrini ortaya atmıştı. Bugün... Aslında bir havuza da çok gerek yok. Çünkü en küçük gazetenin bile bir internet sitesi var ve her gün güncelliyorlar. Oraya hı hı. çok kolaylıkla girip bakabiliyorsunuz. Ee, dolayısıyla ben bu açıdan iyimserim. Şeyin e, merkeziyetçi, medyanın merkeziyetçi yapısının, egemen medyanın merkeziyetçi yapısının kırılması anlamında e, çok önemli bir rol oynuyor. E, ama internetin de ekonomi politiğini belirlemek e, gibi bir mesele var önümüzde şüphesiz. Tabii çok doğru. Yani ayrıca e, bahsettiğine de katılıyorum. Yani bu e, teknolojik e, engeller de e, ileride daha ciddi e, sorunlar e, oluşturabilir. Fakat e, bir taraftan bu e, merkeziyetçi yapının kırılması bizi e, Muntadas'ın e, projesindeki başka bir alana doğru da ilerletiyor. O da Kent imajının e, filtresi olarak medya e, ve kentteki çok farklı kesimlerin temsiliyet e, alanı olarak medya konusu. İnternet bu anlamda da e, çok ilginç bir e, perspektif açıyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki geleneksel medyada e, özellikle dezavantajlı kesimler yani kentsel ölçekte olsun, bölgesel ölçekte olsun, ulusal ölçekte olsun yeterince temsil edilemiyorlar. Ee, ...ele alınış biçimleri de daha çok işte reyting getirecek, ilgi çekecek, e, oldukça kurgusal ve manipülatif bir e, tarza gelişiyor. E, Biyanet bu anlamda benim çok saygı duyduğum bir e, yayın. Çünkü e, çok farklı kesimlerin özellikle İstanbul'da işte e, sonuçta yani varoş kültürü tırnak içinde dediğimiz kültürlerin, işte son zamanlarda bu roman açılımıyla gündeme gelmiş olan roman vatandaşların, bu mütenalaştırma projeleriyle yerlerinden yurtlarından edilen insanların, işte Gazi mahallesindeki gençlerin, Ümraniye'deki daha yoksul kesimlerin sesini duyuramayan insanların, çocukların, ...işte kadınların, eşcinsellerin, travestilerin, bütün bu farklı kültürlerin İstanbul'unu bir biçimde orada izlerini sürebiliyoruz. Bu bağlamda birkaç şey söyleyebilir misin acaba? Yani şehrin imajı, şehrin kültürü ve medyanın filtrajı açısından. Burada mesele gelip işte baştaki şey yani sermaye iktidarından bağımsız olma meselesine dayanıyor... Çünkü işte bahset sizinle söylediğiniz gibi bütün bu toplumsal kesimler ezilen toplumsal kesimlerin kendilerine yer bulamamasının ana nedeni onların belki muhalif olmaları belki de bir ticari ne diyeyim, değer ifade etmemeleri egemen medya için. Biyanet'in de bunu yapabiliyor olmasının sebebi aslında sermayeden bağımsız olması, ticari bir e, e, kuruluş olmaması. Yani biyanet bu anlamda yalnız da değil. Bunun çok fazla çok, çok fazla değil ama örnekleri var ben Türkiye'de efendim, açık doğru. radyo. Yani Tabii bu, açık radyo bir yerden bir evet. Eee ama evet Belki de en önemli mesele yani daha değişik farklı bir dinamik yaratacak olan yurttaş gazeteciliği hı hı. E, hikayesi. E, insanların e, tek tek bireyler olarak ya da e, gruplar olarak e, kendi seslerini duyurabilecekleri bir mecraya kavuşmaları yani internet vasıtasıyla ve bu işe girişmeleri... Belki bizi bugün tahmin edemeyeceğimiz bilginin dolaşımı ve paylaşımı açısından farklı bir yere götürebilir. işte bloglarla, sosyal paylaşım paylaşmalarıyla vesaire bunları yavaş yavaş görüyoruz. Mesela biz haberlerimizin büyük bir kısmını internet üzerindeki dolaşan bilgiden toparlıyoruz. Dolayısıyla orada, orada bence... Önemli bir alan var. E, yurttaş gazeteciliğini e, önemseyecek e, ve bunu teşvik edecek bir politika bizi hakikaten e, demokratikleşme konusunda da ifade özgürlüğü konusunda da önemli bir yere götürebilir. Evet yani e, sonuçta işte sosyal networkler yani Web 2.0 dediğimiz bu kullanıcının o odağa yerleştiği e, internet aynı zamanda işte IPTV ile artık televizyon yayınının, radyo yayınlarının, işte çeşitli multimedya içeriklerin internet üzerinden daha rahatça yayınlanması, band genişliğinin giderek artması bize böyle bir perspektif açıyor. Bu bağlamda Deniz'e sormak istiyorum. Yani şimdi sansür sansür gibi oluşumların aslında böyle bir işlevi de var. Yani sonuçta tabii ki düşünce ve ifade özgürlüğü. Bunlar çok temel haklar ve tabii ki bunların savunması çok önemli. Fakat Bunların savunması özellikle bu anlamda da çok önemli. Yani işte yurttaş gazeteciliği gibi pratiklerin, bu tip dezavantajlı kesimlerin temsiliyetine imkan vermenin e, bir aracı bunlar. Yani e, bu bağlamda e, ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? Giderek perspektifinizi genişletip böyle bir alana doğru ilerlemek, farklı işbirliklerine girmek gibi planınız var mı? Mutlaka yani zaten e, hani biz sadece... Yani... Ana odamız, internetteki sansür olmakla birlikte her alandaki e, sansür uygulamalarını duyurmaya, insanları haberdar etmeye çalışıyoruz. Şu en son e, lambda ve kaos gele kapatılmalarında mesela onlarla e, iletişime geçtik. Onların haberlerini duyurmak için çalıştık. Çünkü e, çok fark eden bir şey yok zaten. hani Sansür her yerde sansür zaten. Dolayısıyla e, ama problem şu ki çok büyük bir bilinçsizlik var esasında. Hani internet kullanıcıları arasında bile konu çok farklı yerlere gidiyor. O yüzden bir de bir yandan o bilinçsizliği kırmaya işte sansür kötü bir şey ama işte bilmem ne olursa o kadar da kötü değil gibi anlayışları kırmaya çabamızı odakladığımız için hani çok da organize bir şekilde aslında gidemiyoruz. Çünkü hep dert anlatmaya uğraşıyoruz aslında şu anda hayır ama şöyle falan. o yüzden yani konu o kadar dallı budaklı ki hı hı. bilmiyorum belki imsar olamamın sebebi o yoksa yurttaş gazeteciliğinin önemine ben de çok inanıyorum ve hani bu anlamda internetin önünün kesilmemesi gerektiğini çok inanıyorum ama işte kullanıcılar bile çok farkında değiller gibi geliyor bana bazen Evet yani doğru haklısın bu çok zor bir iş ve e, insanları bilinçlendirmek bu alanda çok zor bir yola Yalnız bir taraftan da şimdiden daha internetin başardığı o kadar çok şey var ki yani sonuçta e, burada da yani bilgiye erişme açısından, bilgi edinme hakkımıza sahip çıkma açısından internet e, son 10 yılda Türkiye'de de ...çok ciddi bir e, aşama yarattı. Ve bir taraftan da ben e, çok rahatlıkla gözlemleyebiliyorum. Yani gerek bir yanet olsun, açık radyo olsun... ...gerekse diğer çok farklı alternatif e, kanallar olsun... ...bu e, dezavantajlı kesimlerin giderek... E, ...daha e, çok temsil edildiğini de görebiliyorum. Yani insanlar işte bu son bahsettiğin... E, ...LAMDA ve KAOS G ile hikayesinde olduğu gibi... ...çok net bir şekilde burada... Türkiye yani Telekomikasyon iletişim Başkanlığı bir tavır almak zorunda kaldı burada bir ara vermemiz gerekiyor bir haber arası vereceğiz sonra tekrar çok kısa bir ara da birlikte olacağız teşekkürler bu açık şehir İstanbul 2010. 2010 Avrupa Kültür Başkenti Özel Programı